fî emmâ istaqala hadîsü Kitâbullâh ve hayrül hadîsi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umûri mütasâtuhâ ve kullü mütasâtetin bid'a ve kullü bid'atin ve Evet hadis usulünde munkatı hadisin tabirini tanımında kalmıştık. İbnü'salah mürsel ile munkat arasında farkı göstermek hususunda farklı görüşler ortaya çıktı demiş ve munkatı için iki tane tarif zikretmiştir. Bunlardan birisi senedinden bir ravi düşen hadis. İkincisi senedinde müphem yani kim oldu belirtilmeyen bir adam denilen e, bir hadis. Bu şekilde müphem bir ravi yoluyla gelen hadis. İlkine misal, yani senedinden ravi düşen hadise misal Abdurrazzak'ın Sevri'den o da Ebu İsa'dan, o da Zeyd bin Yüsey'den, o da Huzeyfe Radyalant'tan, merfi olarak. Ebu Bekri seçerseniz o kuvvetli ve emin bir kimsedir. Hadisidir ki, hadisin iki yerinde ıngıtağı vardır. Görünüşte sahih gözüküyor bu hadis, yani muttasıl gözüküyor. Zira Sevri Abdurrazak'ın hocasıdır, Ebu İsa da Sevri'nin hocasıdır fakat e bu hadisi Sevri'den bizzat işitmemiştir. Arada Numan bin Ebi Şeybe el Cenedi diye bir ravi vardır. Yine Sevri Ebu İsak'tan işitmemiştir arada. başka bir arkadaşı vardır. Başka birisinden işitmiştir. Yani burada iki yerde munkatı olduğu gözüküyor. Zahirinde gözükmüyor senedin. İkinciye ikinciye örnek Ebu Lala bin Abdullah bin eş-Şehri İki mübhem kişiden, yani o bir adamdan, o da başka bir adamdan diyerek, onların da Şettat bin Evs r.a. rivayet ettikleri, Allah'ım senden işlerimde beni sebatkar kılmanı isterim şeklindeki hadistir. Ee, burada da iki tane müpem ravi var, yani ismi verilmeyen, fakat iki tane adam olduğu belirtiliyor. Yani öncekinden farkı bu. Öncekinde düşen raviler belli değil. Arada kim eksilmiş belli değil. Burada iki tane adam var. İsmi verilmeyen iki tane adam var. O belirtiliyor. Bazı hadisçiler munkatı mürsel gibidir demişlerdir. Yani hüküm bakımında. yani mürsel nasıl bir konumdaysa hüccetlik açısından munkat da öyledir. Yani zayıf hadis konularıdır demişlerdir. Muğdal senedinden iki yahut daha fazla ravinin peş peşe düştüğü hadistir. Az önce e, mu, e, munkatıya verdiğimiz örnekte iki ravi peş peşe düşmediği için o munkatıya örnekti. Yani iki yerde munkatıydı bu. Mudal ise ravilerin peş peşe düşmesidir. Tebevüt tabiinin mürselleri de munkatı şey mudal sayılır. Yani tebevüt tabiye Arada hem tabiinden olan Ravi atlamış oluyor hem de sahabeyi atlamış oluyor. Yine burada daha önce söylemiştik, tabiinin küçüklerinin mürselleri de mudal türündendir. Mesela zühri ve katade gibi tabinin küçükleri, yaşça küçük olan tabiler. Eğer doğrudan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ediyorsa bu büyük ihtimal mudal tabidir rivayetlerdir. şey i tabiinin mürselilerine gelince bunların muğdal olduğuna hiçbir şüphe yok. O açık bir şekilde muğdal. Yani iki tane ravi peş peşe düşmüştür. Bir sahabeden ravi'si, bir tabi'inden ravi'si düşmüştür. i̇bn Salah şöyle diyor, fakih musanniflerin Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyerek zikrettikleri hadisler muğdaldir demiştir. Aslında i̇bn Salah'ın söylediği bu muğdal diye zikretti bu örnek esasında bizim muallak dediğimiz rivayetler yani İbn Salah'ın böyle bir e, tabir kullandığından da haberiniz olsun yine Hatip bazı kitaplarda Hatibül Bağdadi mudal mürsel demiştir e, bu da e, doğru bir tabir değil yani oturmuş hadis ıslahları ilminde e, mudal mürsel değildir ama Hatip mürsel demiş buna. Evet, e, Munkat'ı hakkında, modal hakkında bu söylenlerden sonra tedlis meselesi. Lugat anlamı olarak satıcının malın kusurunu müşterilerden gizlemesidir tedlis. Hadis ıslahında senede dahil olan bir ravinin ismini, hadisin yollarını ve illetlerini bilen ve hadis ilminde hazık olan, yani uzman olan kimselerden başkasına malum olmayacak şekilde iskat ederek, yani raviyi düşürerek, Semayı iham eden bir lafız ile isnadı sevk etmeye denir. Yani semayı iham eden, sanki o hadisi bizatihi işitmiş gibi düşündüren, böyle bir e, anlayışa intibaya sebebiyet veren bir şekilde hadisi sevk etmesi, aktarmasıdır. E, bu rivayet ayıplarından bir ayıp olarak kabul edilir. Tedlis yapan raviye müdelis, düşen raviye müdellesun an. Tedris ile rivayet edilen hadise müdellest denir. Tedris de üç kısımdır. Bu biz burada sadece yüzeysel kısmını söyleyeceğiz. Birinci aşama olduğu için bu işlediğimiz dersler. Ancak ikinci aşama ders verecek kimselerin e, ayrıntılarına girmesi mümkün. Tedrisi isnat bunlardan birinci şekli isnat tedlisi. Ee, en yaygın tarife göre Rabi'nin senette şeyhine atlayarak muasırı veya mülaki olduğu yani bizati karşılaştığı şeyhinin şeyhinden veya daha yukarıdan hadisi an fülan gibi lafızlarla rivayet etmiştir. Bu kısım çok çeşitli şekillerde tarif edilmiş ve çok farklı görüşler serdedilmiştir. Yani isnat tedrisi dediğimiz zaman e, Rabi hadisi rivayet eden kişi şeyhinden değil de şeyhini şeyhinden aktarıyor. Yani kendisi bizzat aldığı kişiden, o hadisi aldığı kişiden değil de, başka birisinden de almış, aldığı kişinin hocasından da almış hadis olarak rivayetleri. Fakat bu rivayeti o hocasından almamış. Vasıtalı olarak istiyor. Burada aradaki raviyi düşürüyor. Buna isnat delisi deniliyor. Mesela şöyle düşünün Ahmet'in Ali ve Veli diye iki tane öğrencisi var. Ali hadisi Veli'den işliyor. Veli Ahmet'ten, şeyhlerinden aktarıyor o hadisi. Fakat Ali rivayete aktarırken Veli'yi zikretmiyor da bana Ahmet rivayet etti. Yani burada rivayet etti derken an lafzıyla yani işittiğim şeklinde değil. İşitme sigalarını zikretmiyor. Ahmet'ten gelen hadiste, bize Ahmet'ten gelen hadiste, işte o falandan, o filandan diyerek böyle sevk ediyor isnadı. Burada tedlis var. Nedir bu tedlis? Veli'yi arada gizlemesi. İkincisi tedlisi şu yok. Şeyh tedlisi. Bu da muaddisin şaşırtmak kastıyla şeyhinin maruf olan, meşhur olan ismini, lakabını ve diğer vasıflarını bırakarak maruf olmayan, onun meşhur olmadığı ismi, lakabı, Buna benzer nispesiyle Onu çağırması ve nitelemesidir Mesela Bir ravinin Yaygın bir nispesi var Örnek olarak Yani müşahhas bir örnek verelim Atiyetül Afi'nin Ebu Said hudriden Ve Ebu Saidel kelbiden rivayetleri var Ebu Saidel kelbi Yalanla itham edilmiş birisidir Tabindendir Ebu Saidel hudri Sahabe malum Atiye her ikisinden de hadis rivayet etmiştir. Her, her ikisine de öğrencilik yapmıştır. E, fakat hadisi sevk ederken bana Ebu Said rivayet etti diyor. Nisbesini gizliyor. Yani nisbesini gizlediği zaman bunu dinleyen kişi bunu Ebu Said el-Hudri'den rivayet ettiğini zannedebilir. Ebu Said el-Hudri'den rivayet ederse problem yok. Ama Ebu Said el-Kelbi'den e, işitmiş, rivayet problemli. Bu sebeple o kelbi nisbesini zikretmiyor da bana Ebu Said rivayet etti. An Ebu Said'in diyerek aktarıyor. Bu da tedris şu yoktur veya bir kimsenin birden fazla künyesi olabilir. Ebu Abdillah olur, Ebu Abdirrahman olur, farklı künyeleri olabilir. Bu Ebu Abdirrahman künyesiyle meşhurdur. Fakat o künyelendiği oğlunun ismiyle değil de diğer bir oğlunun ismiyle, künyeliyerek veriyor. Mesela adamın bir Abdurrahman bir de Abdullah diye oğlu var. Büyük oğlu Abdurrahman'dır. Bu sebeple onunla künyelenmiştir. Künyesi Ebu Abdurrahman'dır. Ravinin. Fakat bu onu gizlemek için e, bir şaşırtmak için Ebu Abdillah rivayet etti bana der. Yalan mı söylüyor? Yalan söylemiyor. Rivayet ettikçe Ebu Abdillah Abdillah'ın babası. Onun Abdullah diye oğlu var. Fakat meşhur olduğu künyesi o değil. Bunun gibi tedbisi şu böyle bir şey. Sebep var mı Neden yani? Kusuru gizlemek olabilir. Birkaç sebebi olabilir. Birincisi rivayet eden ravi eğer şeyhinden yaşça veya ilimce konumca daha büyükse ondan rivayet ediyor olmak ağır olur, kendisine dokunabilir bir sebebi olabilir. İkincisi fitneler olabilir mesela rivayet ettiği kişi hakkında kendisinin kaynağı, onun sıka si birisi olduğu yönündedir. Fakat insanların e, ondan geliyor diyerek onun hadisini almayacaklar en çiz sebebiyle. Onu gizlerde başka bir isimle zikreder. E, bir sebep bu. Fitneler olabilir yani. E, bir diğer sebebi de hadisin ravisinin zayıflığını bilir. Fakat bu kusuru gizlemek ister ki bu çirkindir. Yani bu ravinin cerh edilmesine sebep olabilecek bir tedlistir. Üçüncüsü de tedlisi tesviye. Ravinin sika olan şeyhlerinden ikisi arasında zayıf bir ravinin bulunması sebebiyle o raviyi düşürür, zayıf olanı düşürür ve hadisi sika kimselerden rivayet etmiş gibi gösterir. Yani şeyhı sikadır. Şeyhı zayıf bir raviden almıştır hadisi. O zayıf ravi yine Sıka bir şeyhten almıştır. Şimdi buradaki ravi hadis rivayet ederken şeyhi Sıka fakat hadisi aldığı kişi zayıf. O zayıf ravi aradan düşürür ve Sıka şeyhin başka bir Sıka şeyhinden rivayetiymiş gibi gösterir. Buna tedrisi tesviye denilir. E, bu tedrisi tesviyeyi yapan kimselerin eğer Sika bir ravi ise bu tedrisi yapan kişi e, bütün tabakalarda tahdis Sıgasını belirtmesi şart koşulur. O hadisin sahih kabul edilebilmesi için. Mesela Bakıye bin Velid tedris tesviye tedrisi yapan râvilerden birisidir. Kendisi Sikadır. İlim dağarcığıdır aynı zamanda. Büyük alimlerdendir. Fakat çokça tesviye tedrisi yapmıştır. Bakıye bin Velid eğer bir hadis rivayet ederse, onun hadisini sahih kabul edebilmek için şeyhinden bir Şeyhinden haddeseni veya akbereni veya embeeni gibi işitmeye delalet eden lafızlarla rivayet etmesi lazım. Bir, bu. İkincisi, şeyhini şeyhinden de rivayet ederken yine bu lafızları kullanması lazım. Eğer bu e, sigalar tespit edilirse, bak yani rivayetlerinde o rivayet sahiktir. Yok bu e, şey yoksa, mesela şeyhinden e, tahtis sigasıyla rivayet etti. Fakat şeyhinin şeyhinden rivayet ederken bu tahtis sigasını düşürdü. An diyerek rivayet etti. Böyle bir tedbis hadisi zayıf konuma düşürür. Yani e, Mu'anana'nın her tabakasında, yani şeyhinden ve şeyhinin şeyhinden rivayet ederken Mu'anana'nın rivayet yapmaması lazım. E, tesviye tedbisi yapan bir ravinin. Hadisi muallel veya hadisi i muil, illetli hadis. Muallel hadisi bilmek, ondaki illeti keşfetmek için çok ince bir e, ilim olup bu. Bu konuda son derece büyük bir maharete, uzmanlığa ihtiyaç vardır. İlel konusunda, hadislerin illetleri konusunda Ahmet bin Hanbel, Ali bin el-Medini, Abdurrahman bin Mehdi, Yakup bin Şeybe, Bukhari, Ebu Hatime razi Ebu razi ül Razi, Darekutni gibi zatlar söz etmişler ve bu konuda eserler yazmışlardır. İllet hadisin metninde de senedinde de olabilir. Zahirde yani görünürde ayıplardan selamette görülen bir haberin hakikatte sıhhatine dokunacak gizli bir kadeh yani gizli bir leke sebebi varsa buna illet denilir. İllet burada iki ayrılır. İlleti kadiha, illeti gayri kadiha diye. İlleti kadiha hadisin zayıflığına sebep olabilecek illettir. İlleti gayri kadiha ise hadisin sıhhatına hiçbir zarar vermeyen illettir. Zararsız illettir. Ee, eğer böyle sıhhate zarar veren bir illet varsa hadiste ona muallel hadis veya muil hadis, illetli hadis denilir. İbn-i Salah muallel hadisi şöyle tarif ediyor. Zahiri hali selamette iken kendisinde sıhhatine dokunacak bir illete vakıf olunan hadistir. Yani gönlürde sahih görünür fakat hakikatte onun sıhhatine dokunacak bir kusuru vardır. Bu kusur tespit edilmiştir yani ilmi etrafından. Evet illetler meselesi de yine ayrıntılar içeren bir şey. Ee, az önce bahsettiğimiz tedlis bu illetlerden birisidir. Tedlisinde kısımları var. Mesela e, isnat tedlisi ve tedlisi şuyuk bazen illeti kadiha değildir. Zararsız bir illettir. Bazen zararlı bir illet olabilir. E, tedlisi tesviye ise her halükarda e, sıhhate zarar veren bir illettir. Onun dışında işte münkerlik, şazlık bunlar e, illetlerdir. Isnat ve metinde şazlık, müdüreç. Yani hadisin metnine raviler tarafından yapılan açıklamanın açıklamanın hadis metnine dahil edilmesi gibi meseleler bunlar hadisin illetleridir. Belki ileride açıklama gelir. İtibar, mutabaat ve şevahit. Fert bir hadisin yani tek kanaldan gelmiş bir hadisi başka yollardan ravise olup olmadığını Diğer hadisçiler katında bu hadisin bilinip bilinmediğini araştırmaya itibar denilir. Cevami yani camiler, mesanit yani müsnetler, ecza yani hadis cüzleri gibi hadis kitapları araştırıldığında fert olan hadisin başkası tarafından da rivayet edildiği tebeyyün ederse, ortaya çıkarsa o hadis artık mutaba'un aleyh olur yani mutabisi olan bir hadis olur ferd olan hadisi tek kanaldan gelmiş bir hadisi muaddis diğer ravilerden rivayet ettikleri hadislerle mukayese eder kıyaslar itibar eder ve bu hadisi aynı lafızlarla rivayet eden başka bir şahsın olup olmadığını araştırır muaddis hadisi rivayet eden ravinin akranından işe başlar akran aynı asırda yaşayan kimse çağdaş demek yani asırdaş Şimdi bu karın kelimesinden gelir. Karın, çağ demek, nesil demek. Karin, yakın arkadaş demek. Aslında bu aynı tabakadan demek. Yani akran aynı tabakadan olan. Yani aynı asırda, aynı dönemde yaşamış kimseler demek akran. İlk önce akrandan başlar. Yani o hadisi onun tabakasında başka kimse rivayet etmiş mi? Onun aynı nesilde, aynı dönemde yaşayan kimse rivayet etmiş mi diye. Sonra bütün halkaları, bütün tabakaları birer birer gözden geçirir. Eğer rivayette müşarik olan, yani ona rivayette iştirak eden, onunla beraber aynı hadisi rivayet eden başka bir ravi bulunursa, mutabihata asıl olur. Eğer hadisin mutabi'i bulunmazsa, o zaman bu sefer manasında, yani aynı lafızda değil de, aynı manada ee, rivayet eden var mı diye ona bakar. Eğer aynı manada rivayet eden bulursa buna da şahit denilir. Aynı lafızla rivayet ederse mutabat aynı manada rivayet eder, edilirse ona da şahit denilir. Mesela örnek e, birinci isnat Hammad Eyyub'dan, Eyyub Eyüp İbn-i Sirin'den o Ebu Hureyre'den, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet etmiş. İkinci isnat. Hammad'dan başkası, Eyyub'dan rivayet etmiş. Eyyub i̇bn Sirin'den, o Ebu Hureyre radyalanından rivayet etmiş. O da Nebi aleyhisselatü vesselam'dan. Üçüncü isnat, Eyyub'dan başkası. Yani onun tabakasında bir başkası daha rivayet etmiş. O i̇bn Sirin'den, o Ebu Hureyre'den, o da Nebi aleyhisselatü vesselam'dan. Dördüncü isnat, i̇bn Sirin'den başkası. Bu sefer daha üst tabakadan, tabi'nin tabakasından bir mutabihat var o Ebu Hureyre'den, o Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan 5. isnat Ebu Hureyre'den başkası yani başka bir sahibi daha rivayet etmiş o da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan 6. da aynı manada başka bir hadisin rivayet edilmesi aynı lafızlarla değil, aynı isnatlarla değil fakat aynı manada başka bir hadisin gelmesi bunlardan 1. tarik ferttir tek kanaldan gelmiştir İkinci tarikte mutabatı tamme hasıl olmuştur. Yani tam bir mutabat hasıl olmuştur. Üç, dört ve beşincilerde mutabat vardır. Buna mutabatı da derler. Ee, bu hallerde semadaki uzaklık ve yakınlık durumuna göre hadis mutabatın diğer isimlerini alır. Altıncı tarikte de yani manayla e, aynı manada e, rivayetin gelmesiyle de şahit olur. Evet, bu mutabat ve şahit anlaşıldı mı? Bir hadisin tek kanallı olduğunu bildiğimiz bir hadisin mutabat ve şahitlerini araştırma işlemine itibar diyoruz. <gülüyor> yani hadisi itibar için yazılır derler muhaddisler bazı râviler için. Yani kendi başına, tek başına rivayet ettiği zaman hadisi hüccet değildir. Tek başına rivayet ettiği zaman mu muteber değildir, itibar edilmez. Ama hadisi itibar için yazılır demek, şayet mutabii varsa... Yani ona mutabat ve şahit hasul olmuşsa hadisi hüccettir demektir. Yani demek istiyor ki bu ravi zayıf bir ravidir. Fakat zayıflığı şiddetli değil. Aynı derecede olan başka bir ravi daha, yani kendisi gibi zayıf olan başka bir ravi daha buna mutabat ederse böyle bir tarik hasen derecesine çıkar. Çünkü bunların zayıflığı dindarlık konusunda değil, hafızası konusundadır. Hafıza probleminden dolayı karıştıran ravidir. E, kendi durumunda aynı mertebede başka bir ravide aynı lafızda hadisi rivayet ederse anlaşılır ki ikisi de hafıza konusunda yanılmamış. Dindarlıklar zaten sabit. E, illet oradan kaybolmuş oluyor. Mutabat ile hadisin e, hasen derecesinden çıkması sabit oluyor. Yani hafıza ile ilgili kusur, ezberleme ile ilgili kusur giderilmiş oluyor. Şahit dediğimiz şey ise mana ile mesela bu ravi e, hadisi rivayet ederken lafızda karıştırma yapmış. Ama böyle bir olay var. Sadece bazı ibareleri kullanırken hata yapmış. Mesela geçenlerde gruba attım bir hadis böyle. Müslim'in rahilerinden İbn-i O babası Ebu Uveys'den rivayet ediyor. İbn-i İmam Malik Rahimullah'ın dayısıdır. Fakat e, hafızasında bir pürüz var. Yani bazen yanılır. Yani sıkha olduğu belirtilirken e, hafızasında da kusur olduğu belirtilmiş. Yani bazen karıştırır diye. Şimdi Müslim bunun hadisini alırken veya Buhari bunun hadisini alırken e, işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Aişe radıyallahu anh'ın evine geldi. E, i̇şte kapıda perde görüyor. Perdede suret var. Bu suretleri görüyorlar. E, gördüğü için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geri dönür Ayşe radıyallahu anh'a neden girmediğini sorunca, işte bu suretlerin bulunduğu yere melekler girmez diye hadis böyle devam ediyor. Sonradan bunların baş kısımlarının kesilerek ağaç şekline getirilmesi emrediliyor. Diğer bir rivayette Nemruka ifadesi geçer. Ebu Uveys'in, İbni Ebi Uveys'in hata yaptığı nokta Nemruka ile ilgili kısım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Şayet yastıkta yani böyle yerde gezen, el altında, dirsek altında veya yere serilen sergilerde e, varsa bir suret bunda bir cevaz var, ruhsat var. Bu sebeple işte bu Talha radıyallahu an e, hastalığı sırasında onu ziyarete geliyorlar, altındaki döşek kaldırtıyor. Neden kaldırtıyorsun diyorlar, işte bunda suret var. E, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu tür şeylerde e, izin vermedi mi diyor surete. Öyle ama diyor, yine de benim içimde hiçbir şaibe kalmasın, kaldır bunu diyor. Yani vera gereği, yanlış bir intibaya sebebiyet vermesinden, çekinliğinden olsa gerek. Yani birileri bunun işte sadece ayak altına serilen bir şey olması halinde verilen bir cevaz olduğunu düşünmez de, bunu tutar, asmaya kalkar, başka türlü bir şey yapar gibi bir düşünceyle olsa gerek, tamamen kaldırtmak istiyor. Gönlüm rahat olsun diyor. Evet biliyorum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu tür kumaşlara ruhsat verdi ama benim gönlüm rahat olsun diyor. Bundan sakınmak veradır ama bu haram değildir. Burasına dikkat etmek lazım. i̇bn bir Ebi Uveys rivayetinde hata ediyor. Sikar avilerin rivayetinde bu hadis başlarının kesilerek heykel şeklinde olanların, çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sadece perde görmüyor orada. Sıkar Ağabey'in rivayetinde diyor ki ağaçtan böyle oyma gibi bir şeyler var orada. Bunların diyor baş kısımlarının kesilmesini, emrettiği ağaç şekline getirilmesini, kumaşın da, perdenin de nemruka yapılmasını, yani yastık ve yüz yapılması, yere serilen bir örtü yapılmasını emretti diye geliyor. Sıkar Ağabey'in rivayeti bu şekilde. Bu rivayet açıkça davet ediyor ki, eğer e, tazim edilmeyen, yere serilen, ayak altında çiğnenen yerlerde olursa kumaşlarda, bunun gibi halı gibi şeylerde bu tür suretlerde bir ruhsat var. Ve bu meleklerin girmesine engel olan suretlerden değil. Çünkü meleklerin girmemesini söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam illet olarak. Sonra bu durumdan kurtulmak için böyle yapılmasını emrediyor. Burada işte İbn-i Uveys Saduk sika bir ravi olmasına rağmen sika olan, kendisinden daha sağlam olan ravilere muhalif düştüğü için hadisi esasında sahiptir. Yani gerçekleşmiş, vaki olan bir vakayı haber veriyor. Fakat ayrıntılarında yanılıyor. Yani olmuş bir olay, anlatılmış, sah sahip bir yollara bir olay. Fakat olayın ayrıntısını aktarırken e, yanılarak aktarıyor. İşte Müslim mesela bu tür ravilerin rivayetlerini sahihine almasının sebebi, yani olayın bir hakikati var. Ravi de zaten Sadık dininde, adaletinde asla eleştiri olan bir ravi değil. Sadece hafızasında problem var. Diğer ravilerle birlikte ele aldığın zaman bir olayın hakikatına işaret ediyor. Mesela biz şahit getiriyoruz. Bizden Olmayanlar kitabında, Sait Tesettür kitabında, bu tür kitaplarda görürsünüz. Bazısına deriz ki bu rivayet sahih. Bazısına hasen. Bazısına sahihli gayrihi. Bazısına hasenli gayri diyoruz dipnotlarda bunlara dikkat edin şimdi bizatihi sahih olana sahih demişsek onun isnadı sahih hasen demişsek hasen buralarda problem yok ama hasenli gayri demişsek bir hadisin dipnotuna o metnine dikkat edin o metnin içerisindeki ayrıntılarla kimse hücdet getirmeye kalkmasın çünkü bu metin olarak böyle komple olarak hücdet değildir Hasen'li gayri demek ne demek? Orada yerini gösteririz illa ki hangi sebeplerden Hasen? Yani e, gayrihi olan tarihler neler? Bir hadisi Ebu Hureyir radıyallahu rivayet etmiş, Ebu Sa'deyel Hüdyir radıyallahu anh rivayet etmiş, Ebu Sa'deyel Hüdyir radıyallahu rivayet etmiş. Bunların hepsi de zayıf raviler yoluyla gelmiş. Veya saduk ravi yoluyla gelmiş. Hafızasında bazen yanılma olan saduk ravi yoluyla gelmiş. diğerine zayıf ravi e, mutabat etmiş. Böyle Hasan derecesinde çıkmış. Şimdi burada bu e, tariklere dikkat edin. Diğer tarikle bu arasında, bununki arasında mesela Ebu Rer'den gelenle, Ebu Musa Eşar, gelen arasında ikisi de şeyde birleşiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği söz konusunda birleşiyorlar. Burası bir hüccettir. Ama burada bir ayrıntı var. Diyor ki mesela işte bir tane diyor güzel kadın kalktı Sordu elan Resulü böyle değil mi? Bunlar böyle yapıyor falan. Şimdi bir kadının vası var burada. Diğer tarihte işte siyahi bir kadın diyor. Diğer bir tarihte kadınların seçkinlerinden olmayanlardan birisi diyor. Burada işte birisi tutup da işte sen bu hadise Hasenli Gayri demişsin. Yani Hasen hükmünü vermişsin. Ama şu ayrıntıyla hüccet getirip de derse ki, bak kadının güzelliğinden bahsediyor, demek kadınların yüzleri açıktı derse biz orada dur deriz. Bu lafız bu, bu şekilde sahih değil. Bu hadisin hasen olma sebebi, metin kısmının destek almaz sebebiyle. Bu ayrıntıda ihtilaf edilmiştir. Ama bir kadın, yani vasfı konusunda ihtilaf edilen bir kadın kalkmış, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey söylemiş, bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuş. Onun söylediği, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği sözler râvilerin ittifakı var. Burada e, tam bir mutabihat var. Burası hüccettir. Ama ayrıntılarda diğerlerinin söylediği sözlerde sikar tespit edilmedikçe o hüccet olmaz. Anlatabildim mi buradaki şeyi? Yani ayrıntılarda bazen Hasenli Gayriye'yi, dediğimiz hadis, hüccet olmayabilir. hasenli Gayri veya sahil Gayri denilen e, hadislerde bu hadisler nerede e, rağuller ittifak ediyor, nerede ittifak etmiyor buna bakmak lazım. Mesela Amr bin As radiyallahu anh'a e, hakimin müstedrekinde Ahmet bin Amel ve İbn-i da rivayetlerinde e, Ebu Hurey radiyallahu anh'ın hadisinin aynısını rivayet etmiş. Sadece bir ayrıntı var. İşte Ebu kendisinden sonra işte insanlar kamçılayan böyle polis gibi kuvvetlerin çıkacağını ikinci bir topluluk işte bu kadınların meyleden kendilerine meilettiren giyinmiş fakat çıplak olan bu kadınlardan bahsediyor. Bunlar cennetin işte kokusunu 400 senelik mesafeden hissedemezler. Müslim bunu Ebu Hurayra'dan rivayet etmiştir. Hadis-i Hakim Ahmet ve i̇bn İbban'ın rivayetlerinde, Amr bin As Radyalan'tan rivayetlerinde farklı tariklerden gelmiştir. Tarihlerinden birisinde diyor ki, işte bu giyinmiş fakat çıplak olan kadınlar, yani tezettüre riayet etmeyen, başlarını deve örgücü gibi bağlayan bu kadınlar, Lanetliktirler. Siz de onlara lanet edin lafzı gelmiştir. Bu lafız, sahih değil. Ama hadise bütün olarak baktığı zaman, Sahih diyoruz. Neden sahih diyoruz? Sahihli gayriyi. Çünkü Ebu Hurey radiyallahu anh'ın hadisiyle birebir örtüşüyor. Sadece bu lafızda örtüşmüyor. Örtüşmeyen bu ziyade kimin yoluyla geliyor? Zayıf bir ravi geliyor. Bu sebeple bu ziyade merduttur. Yani bu ziyade münker deniliyor. Çünkü e, si aviler bu lafızı rivayet etmemişlerdir. Bu lafız sadece Zayıf Rabi yoluyla gelmiştir. Yani bunlar lanetliktir. Siz de onlara lanet edin diye. Bu sebeple mesela hadis ilmini bilmeyen, bu işin ayrıntısını bilmeyen bazı kimseler zamanımızda bazı kitaplar yazmışlar. İşte terk edilmiş sünnetler diye. Ebu Muaz Mansur bin İmam diye birisi. Hadis ilminden anlamıyor belli ki. Kitap içerisinde bu türden pek çok hataları var. Şimdi bakıyorsun hadise Elbani işte sahih demiş nerede geçiyor? Sahih'a da geçiyor. Tamam. Fakat sahih'a da bu ayrıntıyı, söylediğim ayrıntılarda dikkat çekiyor Elbani. O burasını aktarmıyor. Bu kısmı işte sahih değildir demiyor. Ve kitabına şöyle bir başlık atıyor. Bu kadınlara, yani giyinmiş çıplak hükmünde olan kadınlara lanet etmek, onları lanetlemek, işte sen lanetliksin demek terk edilmiş sünnetlerdendir diye. Ne yapıyor? zayıf bir ziyadeyle aslında sünnet olmayan, sünnette yeri olmayan bir şeyi sünnet gibi ispat etmeye kalkıyor. Bu gibi ayrıntılara dikkat edilmesi lazım. İşte hadis usulünü bilmek, bu tür ayrıntıları bilmek bu açıdan önemli. Yani hakkı batıl, batıla hak göstermek kasıtlı veya kasıtsız bir şekilde meydana gelebilir. İnsan hayrı murad ederken batıla sebebiyet verebilir. Bu sebeple pek çok kimse, mesela bu kitabı okuyan pek çok kimse bu kadınları tekfir etmiştir. Yani böyle lanet etmek gerektiğini, açıkça işte sen lanetliksin gibi, hakaret etmek gerektiğini, böyle yapmak gerektiğini zannetmişlerdir. Bunlar yanlışa sebebiyet veren şeylerdir. Ha, ortada lanet var mı? Var. Yani bunlar lanetlik midir? Lanetliktir. Bu başka tarihte sabit olmuştur. ricat Yani teberrüt yapan kadınlar lanetliktir diye. Bunlar münafıklardır diye hadiste gelmiştir. Ama bu Buradaki ayrıntı şurada, işte siz bunlara lanetliksiniz diyeceksiniz, onları lanetleyin, Allah size lanet etsin deyin şeklindeki bir ibare Bu doğru değil, el zünnetin akidesine de menhecine de uymaz. Çünkü muayyen şahıslara, mesela bir adam yalan söyledi, yalancılar lanetliktir, hırsızlık yapan kimseler lanetliktir, içki içen lanetliktir, şunu yapan bunu yapan lanetliktir. Bunlar umum ifadelerdir. Muayyen şahıslara, belli şahıslara hangi hal üzere öleceği bilinmeyen cennetlik mi, cehennemlik mi burası netleşmemiş, kesinleşmemiş kimseler hakkında böyle nihai hüküm vermek manasındadır. Ona lanet etmek. Bu caiz değildir. Allah Resulü Vesselam da muayyen bu tür lanetlemelerden yasaklamıştır. Ve lanet eden kimselerin çokça lanet eden kimselerin şefaatin ehli olamayacağı e, bildirilmiştir Ebu Derdar radıyallahu anh'dan gelen rivayette. Yani e, bu konuları bilmek bu gibi hatalara düşmekten inşallah korur. Yani hadis kitaplarını okurken e, yani biz hani sizlerden hadis ilminde uzman olun. Hadislerin teker teker saatini bizati tespit edin. Bunu herkesten isteyemeyiz. Bu mümkün değil ama. En azından ilmehlinin bu tür e, tespitlerine dayalı bir şekilde hazırlanmış kitapları okurken bu konulara e, dikkat etmeniz açısından önemli bu gibi e, usul dersleri. Allah izin verirse bir sonraki derste haberi sahi, Yahut hadisi sahih, sahih hadis nedir? Şartları nelerdir? Bunu işleyeceğiz. Subhanallahumebihamdik ve eshedulillahi lantawatekallashirikelek ve astafrukevetubidek.